Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracı işte malum olan, maruf olan gecede olmuş. Allah ümmeti Muhammed'e beş vakit namazı miracı olarak hediye etmiştir. Urus vardır, yükselme vardır maneviyatla, namazda. Bir defa Allah mekanda münezzah olduğu halde namaz kılanla Allah arasında hiçbir perde yoktur. İyâke nâbüdü ve iyâke nesta'inü, iyâke muhatap müfred. İyâke nâbüdü, ya Rabbi biz sana ibad ederiz. Biz diyoruz hem de bak dikkat veriyoruz. Öyle talim buyurmuş Allah. Neden? Ben dersem eğer, İyâke âbüdü desek olur ama, benim her namazımı Allah ya kabul eder, ya kabul etmez. Ya ismim divanda kaydıdır ya değildir. Nâbüdü dersek, cümle Allah'a ibad eden cinniler, melekler, insanlar, peygamberler, veliler, onlarla beraber söylediği için, Allah sözünü senin ret etmiyor. Kabul ediyor yani. İyyâke nâbüdü ya Rabbi biz sana ibad ederiz. Kim bunlar? Başta Resulullah üzere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer 224 bin peygamber. Kur'an'da zikrolundan 28 peygamber. Melekler, sülaha nâbüdü sana ibad ederiz. Ve iyâke ya Rabbi senden nesta'inu. Dikkat buyurunuz. Konuşturun sözü. Ve iyâke nâbüdü ve iyâke nesta'inu. Ya Rabbi bu namazı kılmak için de senin huzuruna varmak için de, senin rızana inmek için de senden yardım isteriz ya Rabbi. Eğer huzuruna kabul etmezsen biz sana ne kıyam, ne rükû, ne secde, ne tesbih edebiliriz.